1. Bölüm İncil'de Allah sevgisi ve Allah rızasına uygun sevgi anlayışı Bir din bilgini yaklaşıp ona, tüm buyrukların en önemlisi hangisidir diye sordu. İsa şöyle karşılık verdi. En önemlisi şudur. Dinle ey İsrail, Allah'ımız olan Rab tek raptır Allah'ın olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle sev. İnsanın Allah'ı bütün yüreğiyle, bütün anlayışıyla ve bütün gücüyle sevmesi, komşusunu da kendi gibi sevmesi, tüm yakılmalık adaklardan ve sunulan kurbanlardan daha önemlidir. Adam şöyle karşılık verdi. Allah'ın olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla sev. Komşunu da kendin gibi sev. İsa şöyle karşılık verdi. En önemlisi şudur. Dinle ey İsrail. Allah'ımız Rab tek Rab'dir. Allah'ın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin. İkincisi de şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Sevgi Allah'ın buyruklarına uygun yaşamamız demektir. Başlangıçtan beri işittiğiniz gibi, O'nun buyruğu, sevgi yolunda yürümenizdir. Allah'ın Rabbi, tüm yüreğinle, tüm canınla, tüm anlayışınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Her şeyden önce birbirinizi candan sevin. Çünkü sevgi, birçok kötülüğü örter. Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Allah'tandır. Seven herkes Allah'ı tanır. Sevmeyen kişi Allah'ı tanımaz. Çünkü Allah sevgidir. Sevgili kardeşlerim, Allah bizi bu kadar çok sevdiğine göre biz de birbirimizi sevmeye borçluyuz. Duam şu ki, sevginiz, bilgi ve her tür sezgiyle arttıkça artsın. Hazreti İsa aleyhisselam, Size Allah rızası için yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa, herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Sevgi sabırlıdır. Sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır. Sevgi, Allah'ın sevgisi, asla son bulmaz. Ama Allah'ı seveni Allah bilir. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz ne ödülünüz olur? Vergi görevlileri de öyle yapmıyor mu? Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz fazladan ne yapmış olursunuz? Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Mesih bizi nasıl sevdiyse, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün. Beni seviyorsanız, Allah rızası için buyruklarımı yerine getirirsiniz. Kim Allah rızası için buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven O'dur. Beni seveni Allah sevecektir. Ben de O'nu seveceğim. İsa ona şu karşılığı verdi. ''Beni seven sözüme uyar.'' Allah da onu sever. Beni sevmeyen sözlerime uymaz. İşittiğiniz söz benim değil, beni gönderen Allah'ındır. Size şu buyruğu veriyorum. Birbirinizi sevin. Yazılmış olduğu gibi Allah'ın kendisini sevenler için ahiret hayatında hazırladıklarını hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak duymadı, hiçbir insan yüreği kavramadı. Komşunu kendin gibi seveceksin. Hz. İsa aleyhisselam, Allah'ın beni sevdiği gibi ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Eğer Allah rızası için buyruklarımı yerine getirirseniz, sevgimde kalırsınız. Tıpkı benim de Allah'ın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi. Bunları size, sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim. Benim buyruğum şudur. Sizi sevdiğim gibi, birbirinizi sevin. Hiç kimse de insanın Allah rızası için dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. Size Allah için buyurduklarımı yaparsanız, benim dostlarım olursunuz. Birbirimizi seversek, Allah sevgisi içimizde mükemmelleşmiş olur. Umut, düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü Allah'ın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür. Allah'ın bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. Allah sevgidir. Sevgide yaşayan Allah da Allah'ın rızasına uygun yaşar. Öyleyse Allah'ın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçak gönüllülüğü, sabrı, yumuşaklığı giyinin. Birbirinize anlayışlı davranın. Birinizin ötekinden bir şikayeti varsa, Rabbin sizi bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Bunların hepsinin üzerine sevgiyi giyinin. Bizse seviyoruz çünkü önce O, yani Allah, bizi sevdi. Allah'ı seviyorum deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen, görmediği Allah'ı sevemez. Allah'ı seven kardeşini de sevsin diyen buyruğu Mesih'ten aldık. İşte kalıcı olan üç şey vardır. İman, umut, sevgi. İnsanların ve meleklerin diliyle konuşsam ama sevgim olmasa, ses çıkaran bakırdan ya da çınlayan zilden farkım kalmaz. Bütün sırları bilsem, her bilgiye sahip olsam ama sevgim olmasa bir hiçim. Varımı yoğumu sadaka olarak dağıtsam, bedenimi yakılmak üzere teslim etsem ama sevgim olmasa, bunun bana hiçbir yararı olmaz. İsa, yaşama kavuşmak istiyorsan, onun yani Allah'ın buyruklarını yerine getir. Hangi buyrukları? diye sordu adam. İsa şu karşılığı verdi. Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıtlık etmeyeceksin. Annene babana saygı göstereceksin ve komşunu kendin gibi seveceksin. Gençsin diye kimse seni küçümsemesin. Konuşmada, davranışta, sevgide, imanda, paklıkta imanlılara örnek ol. Kardeşler, aranızda çalışanların, Rab yolunda size önderlik edip öğüt verenlerin değerini bilmenizi rica ederiz. Yaptıkları işten ötürü onlara sınırsız saygı, sevgi gösterin.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 Bilgi insanı böbürlendirir, sevgi ise geliştirir. Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu olmayın. Çünkü başkalarını seven kutsal yasayı yani Allah'ın emirlerini yerine getirmiş olur. Gerçeğe uymakla kendinizi arıttınız. Kardeşler için içten bir sevgiye sahip oldunuz. Onun için birbirinizi candan, yürekten sevin. Herkese saygı gösterin, imanlı kardeşlerinizi sevin, Allah'tan korkun. Sonuç olarak hepiniz aynı düşüncede birleşin, başkalarının duygularını paylaşın, birbirinizi kardeşçe sevin, şefkatli, alçak gönüllü olun. Başlangıçtan beri işittiğiniz buyruk şudur, birbirimizi sevelim. Yavrularım, sözle ve dille değil, Eylemle ve içtenlikle sevelim. Onun, yani Allah'ın buyruğu, İsa'nın buyurduğu gibi birbirimizi sevmemizdir. Ona sevgiyle bakan İsa, bir eksiğin var dedi. Git neyin varsa sat, parasını yoksullara ver. Böylece cennette hazinen olur. Sonra gel, beni izle. Allah'ı sevmek, O'nun buyruklarını yerine getirmek demektir. O'nun buyrukları da ağır değildir. Ama dünyanın Allah'ı sevdiğimi ve Allah'ın bana buyurduğu her şeyi yerine getirdiğimi anlamasını istiyorum. Hazreti İsa aleyhisselam, Beni sevdiğiniz için Allah'ın kendisi sizi seviyor. Zina etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin. Çalmayacaksın, başkasının malına göz dikmeyeceksin buyrukları ve bundan başka ne buyruk varsa şu sözde özetlenmiştir. Komşunu kendin gibi seveceksin. Seven kişi komşusuna kötülük etmez. Bu nedenle sevmek, kutsal yasayı yani Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. Bütün kutsalları yani kendini Allah'a adamış olanları sevdiğinizi duyduğumdan beri ben de sizin için sürekli şükrediyor, sizi dualarımda hep anıyorum. Allah'ın lütfu, İsa Mesih'i tükenmeyen bir sevgiyle sevenlerin hepsiyle birlikte olsun. Sizler için dua ederken Allah'a her zaman şükrediyoruz. Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğinizi ve bütün kutsalları yani kendini Allah'a adamışları sevdiğinizi duyduk. Kardeşlik sevgisi konusunda kimsenin size bir şey yazmasına gerek yoktur. Çünkü Allah size birbirinizi sevmeyi öğretti. Gerçekte bütün Makedonya'daki kardeşlerin hepsini seviyorsunuz. Kardeşler, size rica ediyoruz. Bu konuda daha da ilerleyin. Komşunu kendin gibi seveceksin diyen kutsal yazıya uyarak Allah'ın yasasını gerçekten yerine getiriyorsanız iyi ediyorsunuz. Mesih'i görmemiş olsanız da onu seviyorsunuz. Şu anda onu görmediğiniz halde sözle anlatılmaz yüce bir sevinçle coşuyorsunuz. Şimdi sana rica ediyorum. Birbirimizi sevelim. Bu sana yazdığım yeni bir buyruk değil. Başlangıçtan beri kabul ettiğimiz buyruktur. Kardeş sevgisi sürekli olsun. Konuksever olmaktan geri kalmayın. Çünkü bu sayede bazıları bilmeden melekleri konuk ettiler. Hapiste olanları, onlarla birlikte hapsedilmiş gibi hatırlayın. Sizin de bir bedeniniz olduğunu düşünerek kötü muamele görenleri hatırlayın. Rab, birbirinize ve bütün insanlara olan sevginizi, bizim size olan sevgimiz ölçüsünde çoğaltıp artırsın. Doğru olanı yapmayan ve kardeşini sevmeyen kişi, Allah'tan, Allah'ın razı olduğu kullardan değildir. İşte Allah'ın kulları böyle ayırt edilir. Kardeşini seven, ışıkta, Allah'ın nuruyla yaşar ve başkasının tökezlemesine neden olmaz. Ama kardeşinden nefret eden, karanlıktadır. Karanlıkta yürür ve nereye gittiğini bilmez. Çünkü karanlık, onun gözlerini kör etmiştir. Çünkü Allah, bize korkaklık ruhu değil, Güç, sevgi ruhu vermiştir. Rabbe tabi biri olarak senin için daha da çok sevilecek bir kardeştir. Hazreti İsa aleyhisselam Ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum. Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, size lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin. Sevginiz iki olmasın. Kötülükten tiksinin, iyiliğe bağlanın. İkinci Bölüm İncil'de Allah Korkusu Siz dostlarıma söylüyorum. Bedeni öldüren ama ondan sonra başka bir şey yapamayanlardan korkmayın. Kimden korkmanız gerektiğini size açıklayayım. Kişiyi öldürdükten sonra cehenneme atmaya kadir olan Allah'tan korkun. Evet, size söylüyorum. Ondan korkun. Gurbeti andıran bu dünyadaki zamanınızı Allah korkusunda geçirin. Her ulusa, her soya, her dile, her halka yüksek sesle Allah'tan korkun, onu yüceltin diyordu. Hazreti İsa aleyhisselam Bedeni öldüren ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. Canı da, bedeni de cehennemde yıkıma uğratabilen Allah'tan korkun. Herkese saygı gösterin, imanlı kardeşlerinizi sevin, Allah'tan korkun. Çünkü güçlü olan Allah, benim için büyük işler yaptı. Onun adı kutsaldır. Kuşaklar boyunca kendisinden korkanlara merhamet eder. Dindar bir adamdı. Hem kendisi hem de bütün ev halkı Allah'tan korkardı. Halka çok yardımda bulunur, Allah'a sürekli dua ederdi. Rab'den korkmanın ne demek olduğunu bildiğimizden insanları ikna etmeye çalışıyoruz. Ne olduğumuzu Allah biliyor. Umarım siz de vicdanınızda biliyorsunuz. Yüksek sesle şöyle diyordu. Allah'tan korkun, onu yüceltin. Çünkü onun yargılama saati geldi. Göğü, yeri, denizi, su pınarlarını yaratana kulluk edin. O zaman Petrus söz alıp şöyle dedi. Allah'ın insanlar arasında ayrım yapmadığını ama kendisinden korkan ve doğru olanı yapan kişiyi ulusuna bakmaksızın kabul ettiğini gerçekten anlıyorum. Doğru ve Allah'tan korkan, bütün Yahudi ulusunca iyiliğiyle tanınan bir yüzbaşı var, dediler.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 Hz. İsa aleyhisselamın ezgisini söylüyorlardı. Her şeye gücü yeten Rab Allah, senin işlerin büyük ve şaşılası işlerdir. Ey ulusların hükümdarı, senin yolların doğru ve adildir. Ya Rab, senden kim korkmaz, adını kim yüceltmez? Çünkü kutsal olan yalnız sensin. Bütün uluslar gelip sana kulluk edecekler. Çünkü adil işlerin açıkça görüldü. Sonra tahttan bir ses yükseldi. Ey Allah'ın bütün kulları, küçük büyük, ondan korkan hepiniz onu övün. Onu azarladı. "Sen de Allah korkusu da mı yok?" diye karşılık verdi. Öyle ki, Allah'ı hoşnut edecek biçimde saygı ve korkuyla ibadet edelim. 3. bölüm. İncil'de Allah'a katıksız iman. Şirk koşmadan sadece Allah'a kulluk etmek. İsa ona şu karşılığı verdi. Allah'ın olan Rabbetab, yalnız O'na kulluk et diye yazılmıştır. Sevgili kardeşlerim, putperestlikten kaçının. Herkes bizi ne kadar iyi karşıladığınızı anlatıp duruyor. Yaşayan gerçek Allah'a kulluk etmek üzere, putlardan Allah'a nasıl döndüğünüzü anlatıyorlar. Ölümsüz Allah'ın yüceliği yerine, ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara, sürüngenlere benzeyen putları yeğlediler. Allah'ı tenzih ederiz. Onlar, Allah'la ilgili gerçeğin yerine yalanı koydular. Yaradanın yerine yaratığa tapıp kulluk ettiler. Allah'ı tenzih ederiz. Oysa Allah, sonsuza dek övülmeye layıktır. Hz. İsa aleyhisselam, ''Hiçbir uşak iki efendiye kulluk edemez. Siz hem Allah'a hem paraya kulluk edemezsiniz. Allah'ı tenzih ederiz. İçinizdeki ışık karanlıksa ne korkunçtur o karanlık. Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Allah'a hem de paraya kulluk edemezsiniz.'' Hala putperest alışkanlıklarının etkisinde kalan bazıları, yedikleri etin put'a sunulduğunu düşünüyorlar. Vicdanları zayıf olduğu için lekeleniyor. Yiyecek bizi Allah'a yaklaştırmaz. Yemezsek bir kaybımız olmaz, yersek de bir kazancımız olmaz. Putperestler, kurbanlarını Allah'a değil cinlere sunuyorlar. Cinlerle paydaş olmanızı istemem. Hem Rabbin, hem cinlerin kasesinden içemezsiniz. Hem Rabbin, hem cinlerin sofrasına ortak olamazsınız. Putlara sunulan kurban etinin yenmesine gelince, biliyoruz ki, dünyada put bir hiçtir ve birden fazla Allah yoktur. Yavrularım, kendinizi putlardan koruyun. Geriye kalan insanlar, yani bu belalardan ölmemiş olanlar, kendi elleriyle yaptıkları putlardan dönüp tövbe etmediler. Cinlere ve göremeyen, işitemeyen, yürüyemeyen, altın, gümüş, tunç, taş, tahta putlara tapmaktan vazgeçmediler. Sadece Allah'ın rızasına göre yaşamak. Sonuç olarak, ne yer, ne içerseniz, ne yaparsanız, her şeyi Allah'ın yüceliği için yapın. Rab'den miras ödülünü alacağınızı bilerek, her ne yaparsanız insanlar için değil, Rab için candan yapın. Günü kutlayan Rab için kutlar. Her şeyi yiyen Allah'a şükrederek bunu Rab için yer. Bazı şeyleri yemeyen de Rab için yemez ve Allah'a şükreder. Hiçbirimiz kendimiz için yaşamayız. Hiçbirimiz de kendimiz için ölmeyiz. Yaşarsak, Rab için yaşarız. Ölürsek, Rab için ölürüz. Allah'ı sevmek, O'nun buyruklarını yerine getirmek demektir. O'nun buyrukları da ağır değildir. Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır. Allah'ın buyruklarını yerine getiren, İsa'ya imanlarını sürdüren kutsalların sabrını gerektirir. Rabb'e yaraşır biçimde yaşamanız, O'nu her yönden hoşnut etmeniz, her iyi işte meyve vererek Allah'ı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz. İman olmadan Allah'ı hoşnut etmek olanaksızdır. Allah'a yaklaşan, O'nun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir. Böylece sarsılmaz bir egemenliğe kavuştuğumuz için minnettar olalım. Öyle ki Allah'ı hoşnut edecek biçimde saygı ve korkuyla kulluk edelim. Haksız yere acı çeken kişi, Allah bilinciyle acıya katlanırsa Allah'ı hoşnut eder. Çünkü günah işleyip dövüldüğünüzde dayanırsanız bunda övülecek ne var? Ama iyilik edip acı çektiğinizde dayanırsanız Allah'ı hoşnut edersiniz. Herkes, Rabb'in kendisi için belirlediği duruma uygun biçimde Allah'tan aldığı çağrıya göre yaşasın. Bunu bütün kiliselere buyuruyorum. Ancak Allah'ın isteğini yerine getiren cennete girecektir. O her şeyin kaynağıdır. Bizler O'nun, Allah için yaşıyoruz. Tek bir Rab var. Her şey O'nun aracılığıyla yaratıldı. Biz de O'nun aracılığıyla yaşıyoruz. Benliğin, nefsin denetiminde olanlar Allah'ı hoşnut edemezler. Ne var ki Allah'ın ruhu içinizde yaşıyorsa, siz benliğin, nefsin değil Allah'ın ruhunun denetimindesiniz. Özgür insanlar olarak yaşayın ama özgürlüğünüzü kötülük yapmak için bahane etmeyin. Allah'ın kulları olarak yaşayın. Acı çekmiş olan günaha sırt çevirmiştir. Sonuç olarak, dünyadaki yaşamının geriye kalan bölümünü artık insan tutkularına göre değil, Allah'ın isteğine göre sürdürür. Allah'ın isteğine uygun olarak acı çekenler, iyilik yaparak canlarını güvenilir Yaradan'a emanet etsinler. Hz. İsa Aleyhisselam Beni gönderen Allah benimledir. O beni yalnız bırakmadı. Çünkü ben her zaman onu, Allah'ı hoşnut edeni yaparım. Bunu yalnız insanları hoşnut etmek isteyenler gibi göze hoş görünmek için yapmayın. Allah'ın isteğini candan yerine getirin. Dünyada dünyasal tutkularda geçer ama Allah'ın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar. Allah tarafından müjdeyi, Allah'ın vahyini emanet almaya layık görüldüğümüz için, insanları değil, yüreklerimizi sınayan Allah'ı hoşnut edecek biçimde konuşuyoruz. Kardeşler, nasıl yaşamanız, Allah'ı nasıl hoşnut etmeniz gerektiğini bizden öğrendiniz. Nitekim öyle yaşıyorsunuz. Son olarak bu konuda daha da ilerlemeniz için size rica ediyoruz. Mesih'e bu yolda hizmet eden, Hz. İsa Aleyhisselam'a Allah yolunda yardım eden, Allah'ı hoşnut eder, insanların da beğenisini kazanır. Öyleyse kendimizi esenlik getiren ve karşılıklı gelişmemizi sağlayan işlere verelim. Bunu sizin iyiliğiniz için söylüyorum, özgürlüğünüzü kısıtlamak için değil. İlginizi dağıtmadan, Rabbe adanmış olarak O'na yaraşır biçimde yaşamanızı istiyorum. İsa. ''Bana neden iyilik hakkında soru soruyorsun?'' dedi. İyi olan yalnız biri, Allah var. Yaşama kavuşmak istiyorsan, onun, Allah'ın buyruklarını yerine getir. Allah'ın günahkarları dinlemediğini biliriz. Ama Allah, kendisine kulluk eden ve isteğini yerine getiren kişiyi dinler. Çünkü Allah katında aklanacak olanlar, yasayı, Allah'ın emirlerini işitenler değil, Yerine getirenlerdir. Önemli olan Allah'ın buyruklarını yerine getirmektir. Bunun için ister bedende yaşayalım, ister bedenden uzak olalım, amacımız Rabbi hoşnut etmektir. Şimdi ben insanların onayını mı, Allah'ın onayını mı arıyorum? Yoksa insanları mı hoşnut etmeye çalışıyorum? Allah'ı tenzih ederiz. Siz de böylece size verilen buyrukların hepsini yerine getirdikten sonra, biz değersiz kullarız. Sadece yapmamız gerekeni yaptık deyin. Ey çocuklar! Her konuda iman sahibi anne babalarınızın sözünü dinleyin. Çünkü bu Rabbi hoşnut eder. Allah'ın isteğini kim yerine getirirse, kardeşim, kız kardeşim ve annem odur. Her şeyden önce şunu öğütlerim, Allah yoluna tam bir bağlılık ve ağırbaşlılık içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye, krallarla bütün üst yöneticiler dahil bütün insanlar için Allah'a dilekler, dualar, yakarışlar ve şükürler sunulsun. Böyle yapmak iyidir ve Allah'ı hoşnut eder. Ama dur kadının çocukları ya da torunları varsa, Bunlar öncelikle kendi ev halkına yardım ederek Allah yolunda yürümeyi ve büyüklerine iyilik borcunu ödemeyi öğrensinler. Çünkü bu Allah'ı hoşnut eder. İsa onlara, benim öğretim benim değil, beni gönderenindir, Allah'ındır diye karşılık verdi. Eğer bir kimse Allah'ın isteğini yerine getirmek istiyorsa, bu öğretinin Allah'tan mı olduğunu yoksa kendiliğimden mi konuştuğumu bilecektir. Kendiliğinden konuşan, kendini yüceltmek ister ama kendisini göndereni, Allah'ı yüceltmek isteyen doğrudur. Sevgili kardeşlerim, yüreğimiz bizi suçlamazsa Allah'ın önünde güvenimiz olur. Ondan, Allah'tan ne dilersek alırız. Çünkü O'nun buyruklarını yerine getiriyor, O'nu hoşnut eden şeyleri yapıyoruz. Çünkü kendisini hoşnut edeni hem istemeniz hem hem de yapmanız için sizde etki sahibi olan Allah'tır. Allah'ın buyruklarını yerine getiren Allah da yaşar. Allah'a yakın yaşar. Allah da o kişi de yaşar. Allah'ın rahmetini üzerinde hissederek yaşar. İsa, benim yemeğim, beni gönderenin Allah'ın isteğini yerine getirmek ve onun işini tamamlamaktır. ''Allah'ın emirlerinin uygulanmasını sağlamaktır.'' dedi. Hazreti İsa aleyhisselam, ''Kendi isteğimi değil, beni gönderenin, Allah'ın isteğini yerine getirmek için geldim.'' Ataların Batıl Töresine Dinine Uymamak Bunun üzerine İsa'ya gelip, ''Öğrencilerin neden ataların töresini çiğniyor?'' dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi. Ya siz neden töreni uğruna Allah'ın buyruğunu çiğniyorsunuz? İsa'ya sordular. Öğrencilerin neden ataların töresine aykırı davranıyor? İsa onları şöyle yanıtladı. Siz Allah'ın emrini bırakıp insanların töresini tutuyorsunuz. İsa onlara ayrıca şunu söyledi. İnsanların töresine uymak için Allah'ın emrini reddediyorsunuz. 4. Bölüm İncil'de Allah'ın Birliği Onların tartışmalarını dinleyen ve İsa'nın onlara güzel yanıt verdiğini gören bir din bilgini yaklaşıp ona, ''Buyrukların en önemlisi hangisidir?'' diye sordu. İsa şöyle karşılık verdi. ''Allah'ın buyruklarının en önemlisi şudur. Dinle ey İsrail, Allah'ımız Rab tek raptır Din bilgini İsa'ya, ''İyi söyledin öğretmenim.'' dedi. Allah tektir ve ondan başkası yoktur demekle doğruyu söyledin. Allah birdir, Rab birdir. Çeşitli etkinlikler vardır ama herkeste hepsine hepsini etkin kılan aynı Allah'tır. Tek bir Allah vardır. İsa ona şöyle karşılık verdi. Allah'ın Rabbe tapacak, yalnız O'na kulluk edeceksin diye yazılmıştır. Kurtarıcımız tek Allah'a yücelik olsun. Sen Allah'ın bir olduğuna inanıyorsun, iyi ediyorsun. Cinler bile buna inanıyor ve Allah korkusuyla titriyorlar. Sonsuz çağların hükümranı, ölümsüz, göze görünmez tek Allah'a, çağlar çağı onur ve yücelik olsun. Birbirinizi yücelten ve tek olan Allah'tan gelen yüceliği aramayan sizler bana nasıl iman edebilirsiniz? İsa yola çıkarken biri koşarak yanına geldi. Ölünde diz çöküp ona, iyi öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım? diye sordu. İsa ona, iyi olan tek biri var, o da Allah'tır. Biliyoruz ki put, Dünyada gerçekte var olmayan bir şeydir ve birden fazla ilah yoktur. Bizim için tek Allah vardır. Her şeyin kendisinden oluştuğu Allah. Bizler de onun için yaşamaktayız. Bir tek Allah'ınız var. İsa, bana neden iyilik hakkında soru soruyorsun? dedi. İyi olan yalnız biri var. Yaşama kavuşmak istiyorsan, onun... Allah'ın buyruklarını yerine getir. Yerde ya da gökte ilah diye adlandırılanlar varsa da, Allah'ı tenzih ederiz, bizim için tek bir Allah vardır. O her şeyin kaynağıdır. Bizler onun için yaşıyoruz. Rab bir, iman bir. Her şeyden üstün, her şeyle ve her şeyde olan herkesin Allah'ı birdir. Her evin bir yapıcısı vardır. Her şeyin yapıcısıysa Allah'tır. 5. Bölüm İncil'de Allah'ın Sıfatları Allah'ın her şeyin yaratıcısı olması Hep birlikte Allah'a şöyle seslendiler. Ey Efendimiz! Yeri, göğü, denizi ve onların içindekilerin tümünü yaratan sensin. Dünyayı ve içindekilerin tümünü yaratan, yerin ve göğün Rabbi olan Allah. Her evin bir yapıcısı vardır. Oysa her şeyin yapıcısı Allah'tır. Dünyayı ve içindekilerin tümünü yaratan, yerin ve göğün Rabbi olan Allah. Herkese yaşam, soluk ve her şeyi veren kendisi olduğuna göre, Allah, bütün ulusları tek insandan türetti ve onları yeryüzünün dört bucağına yerleştirdi. Sizi bu boş şeylerden vazgeçmeye, göğü, yeri, denizi ve bunların içindekilerin hepsini yaratmış olan Allah'a dönmeye çağırıyoruz. Allah size lütufta bulunuyor. Gökten yağmur yağdırıyor, çeşitli ürünleriyle mevsimleri düzenliyor, sizi yiyecekle doyurup yüreklerinizi sevinçle dolduruyor. Allah'tan korkun, O'nu yüceltin. Çünkü O'nun yargılama saati geldi. Göğü, yeri, denizi ve su pınarlarını yaratana kulluk edinin. Yine diyor ki, Ya Rab, başlangıçta yerin temellerini Sen attın. Gökler de Senin ellerinin yapıtıdır. Allah'ın her şeyi yoktan var ettiği, her şeyi yaratanın Allah olduğu teşbih kullanılarak anlatılmıştır. Her şeyin kaynağı O'dur. Her şey O'nunla ve O'nun için var oldu. Sonsuza dek O'na yücelik olsun. Amin. Biz Allah'ın yapıtıyız. O'nun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere yaratıldık. O bizi, kendi isteği uyarınca yaşama kavuşturdu. Şöyle diyorlar, Rabbimiz ve Allah'ımız, yüceliği, saygıyı, Gücü almaya layıksın. Çünkü her şeyi sen yarattın. Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu. Yerde ve gökte görünen ve görünmeyen her şey, tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar onda yaratıldı. Her şey onun tarafından ve onun için yaratıldı. Her şeyden önce var olan odur ve her şey varlığını onda sürdürmektedir. O, Allah, her şeyin kaynağıdır. Bizler O'nun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var. Her şey O'nun tarafından yaratıldı. Biz de O'nun dilemesiyle yaşıyoruz. Allah'ın ezeli ve ebedi olması Her şeyden önce var olan O'dur. Ve her şey varlığını O'nda sürdürmektedir. Ölümsüzlük yalnız O'na, Allah'a özgüdür. Onu ne gören olmuştur, ne de kimse görebilir. Onur ve yücelik, sonsuzlara dek ölümsüz, görünmez tek Allah'ın olsun. Başlangıçtan beri var olanı, Allah'ı tanıyorsunuz. Gerçek, hak olan Allah, sonsuza dek bizimle olacak. 24 ihtiyar yüzüstü yere kapandı. Allah'a tapınarak şöyle dediler. Her şeye gücü yeten, her zaman var olan, var olmuş olan Rab Allah. Sana şükrediyoruz. Gece gündüz durup dinlenmeden şöyle diyorlar. Kutsal, kutsal, kutsaldır. Her şeye gücü yeten Rab Allah. Her zaman var olmuş, var olan ve gelecekte de var olacak olan. Her şeyin kaynağı O'dur, Allah'tır. Her şey O'nun tarafından ve O'nun için var oldu. Sonsuza dek O'na yücelik olsun. Ölümsüz Allah'ın Yüceliği Allah'ın her şeyi gören, işiten ve bilen olması Siz onlara benzemeyin. Çünkü Allah'ınız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha O'ndan dilemeden önce bilir. Allah'ın görmediği hiçbir varlık yoktur. Kendisine hesap vereceğimiz Allah'ın gözleri önünde her şey çıplak ve açıktır. Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa, ben de orada onların arasındayım. Beş serçe iki meteliye satılmıyor mu? Ama bunların bir teki bile Allah katında unutulmuş değildir. Nitekim başınızdaki saçlar bile tek tek sayılıdır. İnsanların tanıklığını kabul ediyoruz. Oysa Allah'ın tanıklığı en üstündür. O günü ve saati, kıyamet günü ve saatini ne gökteki melekler ne de elçi bilir. Allah'tan başka kimse bilmez. Allah'ın zenginliği, bilgeliği ve bilgisi ne derindir? Allah'ın her şeyin iç yüzünden, gizli taraflarından haberdar olması. O, Allah, karanlığın gizlediklerini aydınlığa çıkaracak, yüreklerdeki amaçları açığa vuracaktır. O zaman herkes Allah'tan payına düşen övgüyü alacaktır. Allah katında belli olmayacak gizli hiçbir şey yoktur. Bilinmeyecek ve aydınlığa çıkmayacak saklı bir şey yoktur. Allah'ın sözü diri ve etkilidir. Canla ruhu İlikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler. Yüreğin düşüncelerini ve amaçlarını yargılar. O da onlara şöyle dedi. Siz insanlar önünde kendinizi temize çıkarıyorsunuz ama Allah yüreğinizi biliyor. İnsanların gururlandıkları ne varsa Allah beğenmez. Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan Allah'a dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören Allah, sizi ödüllendirecektir. Allah'ın sonsuz güç ve kudret sahibi olması. İsa onlara bakarak, insanlar için bu imkansız ama Allah için her şey mümkün.'' dedi. O, her şeyin üzerinde hüküm süren, sonsuza dek övülecek Allah'tır. İki serçe bir meteliye satılmıyor mu? Ama Allah'ın izni olmadan, bunlardan bir teki bile yere düşmez. Egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Gücü her şeye yeten Rab Allah, senin işlerin büyük ve şaşılacak işlerdir. Kurtarış, yücelik ve güç Allah'ımıza özgüdür. Çünkü O'nun yargıları doğru ve adildir. Çünkü gücü her şeye yeten Rab-Allah'ımız, egemenlik sürüyor. Her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Allah'ın amacı uyarınca, önceden belirlenip seçildik. Allah'ın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Allah'tan, Allah'a ait olmayan yönetim yoktur. Var olanları Allah kurmuştur. Rab şöyle diyor. Varlığım hakkı için her diz önümde çökecek ve her dil Allah olduğumu açıkça söyleyecek. Mübarek ve tek hükümdar, ölümsüzlüğün tek sahibi, hiçbir insanın görmediği ve göremeyeceği Allah, Mesih'i belirlenen zamanda ortaya çıkaracaktır. Onur ve kudret sonsuza dek onun, Allah'ın olsun. Allah kulu Musa'nın ve kuzunun ezgisini söylüyorlardı.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 Sonsuza dek O'na yücelik olsun. Allah, bizde etkin olan kudretiyle, dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir. Her şey Allah'tandır. Allah'ın tek güç ve irade sahibi olması. Eğer kendisine Allah'tan verilmezse, hiç kimse kendiliğinden bir şey alamaz." İsa, Rabbin gücü sayesinde hastaları iyileştiriyordu. İsa onlara, ''Herkes bu sözü kabul edemez, ancak Allah'ın güç verdiği kişiler kabul edebilir.'' dedi. İki serçe bir meteliye satılmıyor mu? Ama Allah'ın izni olmadan, bunlardan bir teki bile yere düşmez.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 Yaşamınız nedir ki? Kısa bir süre görünen ve sonra kaybolan bir bu gibisiniz. Bunun yerine, Rab dilerse yaşayacağız, şunu şunu yapacağız demelisiniz. Çünkü güçlü olan Allah, benim için büyük işler yaptı. Onun adı kutsaldır. Gökten ekmeği Musa vermedi. Size gökten gerçek ekmeği veren Rabbimdir. Çünkü yeryüzü ve içindeki her şey Rabbindir. Bu nedenle ürünün sahibi Rabb'e yalvarın. Ürününü kaldıracak işçiler göndersin. Sizleri mahkemeye verdikleri zaman neyi nasıl söyleyeceğinizi düşünerek kaygılanmayın. Ne söyleyeceğiniz o anda size bildirilecek. Çünkü konuşacak olan siz olmayacaksınız. Rabbinizin ruhu sizin aracılığınızla konuşacaktır. Kurtarıcımız tek Allah, sizi düşmekten alıkoyacak, kendi yüce huzuruna büyük sevinç içinde lekesiz olarak çıkaracak güçtedir. Oysa tek yasa koyucu, tek yargıç vardır. Kurtarmaya da, mahvetmeye de gücü yeten O'dur, Allah'tır. Önemli olan, eken ya da sulayan değil, ekileni büyüten Allah'tır. Herhangi bir şeyi kendi başarımız olarak saymaya yeterliyiz demek istemiyorum. Bizi yeterli kılan Allah'tır. Allah, övülmeye tek layık olandır, Hamid'tir. Allah'ı överek, en yücelerde Allah'a yücelik olsun, yeryüzünde O'nun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun dediler. O her şeyin üzerinde hüküm süren, sonsuza dek övülecek Allah'tır. Amin. Oysa Allah, sonsuza dek övülmeye layıktır. Amin. Çobanlar, işitip gördüklerinin tümü için, Allah'ı yüceltip överek geri döndüler. Her şeyi, kendilerine anlatıldığı gibi bulmuşlardı. Övgü, yücelik ve bilgelik, şükran ve saygı,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 Ey bütün halklar, onu yüceltin. Allah'a övgüler olsun. Merhametli Allah'a övgüler olsun. Öldüren ve dirilten Allah'tır. Ama bu kendimize değil, ölüleri dirilten Allah'a güvenmemiz için oldu. Sizler, Allah'ın ölüleri diriltmesini neden inanılmaz görüyorsunuz? Bedeni öldürebilen ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. Canı da, bedeni de cehennemde yıkıma uğratabilen Allah'tan korkun. Her varlığa yaşam veren Allah'ın huzurunda sana buyuruyorum. Allah, içinizde yaşayan ruhuyla ölümlü bedenlerinize de yaşam verecektir. Seni birçok ulusun babası yaptım diye yazılmış olduğu gibi, İbrahim, iman ettiği Allah'ın, ölülere yaşam veren, var olmayanı buyruğuyla var eden Allah'ın, katında hepimizin babasıdır. Dünyayı ve içindekilerin tümünü yaratan, yerin ve göğün Rabbi olan Allah. Herkese yaşam, soluk ve her şeyi veren kendisi olduğuna göre, Allah nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam veriyorsa… Allah'ın rızık veren olması. Gökten ekmeği Musa vermedi. Size gökten gerçek ekmeği veren Rabbimdir. Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyip ne içeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın. Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Allah yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Allah size lütufta bulunuyor. Gökten yağmur yağdırıyor, çeşitli ürünleriyle mevsimleri düzenliyor, sizi yiyecekle doyurup yüreklerinizi sevinçle dolduruyor. Allah kuşaklar boyunca kendisinden korkanlara merhamet eder. Aç olanları iyiliklerle doyurdu, zenginleri ise elleri boş çevirdi. İsa öğrencilerine şöyle dedi. Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Kargalara bakın. Ne eker ne biçerler, ne kilerleri, ne ambarları vardır. Allah yine de onları doyurur. Allah'ın seven, ihsanı bol olan, merhamet eden olması. Kuşaktan kuşağa, Allah, kendisinden korkanlara merhamet eder. Rabbin çok acıyan ve sevecenlikle davranan olduğunu bildiniz. Çünkü Allah'ımız merhamet doludur. Onun merhameti sayesinde yücelerden doğan güneş, Karanlıkta ve ölümün gölgesinde yaşayanlara ışık saçmak ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere yardımımıza gelecektir. Ama merhameti bol olan Allah bizi çok sevdiği için yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Sıkıntıya dayanmış olanları mutlu sayarız. Eyüp'ün nasıl dayandığını duydunuz. Rabbin en sonunda onun için neler yaptığını bilirsiniz. Rab çok şefkatli ve merhametlidir. Tam bir bilgelik ve anlayışla, üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk. Allah'ın kendisini sevenler ve amacı uyarınca çağrılmış olanlar için, her şeyin iyilikle birlikte işlemesini sağladığını biliriz. Ama kurtarıcımız Allah, iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle yaptı. Allah'ın size bağışladığı olağanüstü lütuftan dolayı sizler için dua ediyor, sizi özlüyorlar. Sözle anlatılamayan armağanı için Allah'a şükürler olsun. İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz.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 Allah'tan gelir. Ey gençler! Siz de ihtiyarlara bağımlı olun. Hepiniz birbirinize karşı alçak gönüllülüğü kuşanın. Çünkü Allah kibirlilere karşıdır ama alçak gönüllülere lütfeder. Bütün lütfun kaynağı olan Allah'ın kendisi, kısa bir süre acı çekmenizden sonra sizi yetkinleştirip pekiştirecek, güçlendirip temellendirecektir. Kudret sonsuzlara dek onun olsun. Amin. Esenlik kaynağı olan Allah'ın kendisi sizi tümüyle kutsal kılsın. Ruhunuz, canınız ve bedeniniz İsa Mesih'in gelişinde eksiksiz ve kusursuz olmak üzere korunsun. Esenlik kaynağı olan Rabbin kendisi size her zaman, her durumda esenlik versin. Rab hepinizle birlikte olsun. Allah'ın kullarını gözeten ve koruyan olması. Ama Rab güvenilirdir. O sizi pekiştirecek, kötü olandan koruyacaktır. Siz onlara benzemeyin. Çünkü Allah'ımız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha ondan dilemeden önce bilir.